ve yığfır alıkom zinobumum ve mayyet ala ve rasulühu. Fakat faza fuzan بعد. Fakat âzîme fuzan âzîme. الله وخير الهدي âzîme fuzan âzîme. Ama بعد. Fakat âzîme fuzan âzîme. Ama بعد. Fakat âzîme fuzan âzîme. Ama بعد. Fakat âzîme fuzan âzîme kitab Tevhid adlı eserini, risalesini hep beraber şerh etmeye, sizlerle beraber okumaya devam ediyoruz. Bu mübarek, hayrı bol olan e, kitabın inşallah bu haftaki babı şu olacak. Şey diyor ki rahimahullah, babun men teberrake bi şecerin ev hacerin ve nehvihime Ağaç, ağaçlar, Yahut taşlarla ağaç ya da taş ile teberrük eden, Yahut buna benzer şeylerle teberrük edenin hükmü hakkındaki bab da diyebiliriz. Bunu bu şekilde de tercüme edebiliriz. Çünkü buradaki men iki türlü de okunabilir. Men kelimesi buradaki men teberrake. Eğer bunu Arapçada ismi mevsul olarak okursak, ismi mevsul olarak alırsak, ellezi manasında alırsak, yani ağaç ya da taş yahut ona benzer şeylerle teberrük edenin, edenle ilgili bab, onun hükmüyle ilgili bab deriz. Şayet buradaki men kelimesini mevsul olarak, ellezi olarak okursak. Ancak buradaki men kelimesini Arapçada bir de vardır ki men şart kipidir, şart. Yani mesela dersin ki men yeçtehid kim çalışırsa, iştihat ederse ne olur? Yencah. Başarılı olur. Yencah. Burada ne var? Şart kipi. Kim yaparsa. Eğer bu manayı verirsek buradaki mene men teberrake ev hajarin ve at Ağaç yahut taş yahut benzeri şeylere kim teberrük ederse Burada şart kipi var. Cevabı ne bunun? Cevabı. Diyor ki alimler mahzuf. Zikredilmemiş. Ne diyorlar? Fakat eşsırake. Ne yapar? Şirk koşmuştur. Yani kim ağaç ya da taş yahut benzeri şeylere teberrük ederse ne yapmış olur? Onun şirk koşmuş olduğu bab. Diye de ne yapabiliriz? Bu baba mana verebiliriz. Yani buradaki men kelimesini Nasıl takdir edersek mana o şekilde ne var? O takdir ettiğimiz edata göre değişir. Ancak alimlerin çoğu ikinci şekilde açıklıyorlar bu babı. Yani buradaki meni ne olarak açıklıyorlar? Şart kipi olarak. Kim bir ağaca yahut taşa, ağaç ya da taş yahut benzeri şeylerle teberrük ederse ne yapmış olur? Şirk koşmuş olur Diye Bunu ne yapıyorlar? Açıklıyorlar. Şeyh Rahimahullah, bu bapta tevhidi bozan, tevhide halal getiren, eksiklik getiren konulardan bir konuyu daha bize ne yapacak? Açıklayacak. Daha önceki baplarda dikkat ederseniz neydi mesela? Babun lübsül halqati evl kayti evnehvihima liref'il belâ ev daf'i demişti. Neydi o tevhidi zedeleyen, tevhidi belki de ortadan kaldıran, tevhide halal getiren o problem, o baptaki demir halka yahut ip yahut ona benzer bir şey giymek. Ne amacıyla? Belayı def etmek yahut gelecek musibeti önlemek için. Bugün ise bize açıklayacağı konu daha farklı bir konu. O da teberruk konusu. Bereket umma konusu. teberruk etme, bereket umma konusu. Bu da tevhidi zedeleyen, zedeleyebilecek olan eğer yanlış yapılırsa, şayet bilinmez ise Doğru bir şekilde öğrenilmez ise tevhidi ya kökünden zedeleyecek yahut kökünden değil de kemalini zedeleyecek hususlardan olabilir. İnsan düştüğü zaman bilmeyerek yaptı. insan bunu öğrenmediği zaman, bu şekilde itkan etmediği zaman zanneder ki yaptığı amelle, yaptığı fiille Allah'a yaklaşıyor. Halbuki işin hakikatinde bir de bakarsın ki adam aslında ne yapıyor? Büyük şey işliyor. Yahut küçük şey işliyor. Neden kaynaklanıyor? Çünkü Tevhidi bozan bu unsuru, bu sunu yapmamış. Hakkıyla öğrenmemiş, talep etmemiş. Ona kulak vermemiş. Ona yönelmemiş. Teberrük arkadaşlar. Teberrük kelimesi Arapçada. Dikkat ettiğiniz gibi bizim Türkçemizde de geçtiği üzere bereket. Bereket. B, be, ra ve kaf harflerinden. B, ra ve kaf harflerinden oluşmuş bir kelimedir. Arapça gramerde bu tefa'ul babındandır. Tefa ol, bu. Bu ol yani bereket talep etmek demektir. Yani teberruk dediğiniz zaman bereket talep etmek manasına gelir. Arapçada da ne olarak kullanıyor? Bu teberruk olarak kullanılıyor. Arap kramercilerin, nahivcilerin, dil bilimcilerin söylediği üzere arkadaşlar bereketin bereketin manası şu iki mana arasında gelip gider. Birincisi, hayır, çok hayır. hayrın çok olması. Artması demek. İkincisi ise, o hayrın devam etmesi. Yani Artma ile birlikte, ne yapması? Süreklilik. Devam etmesi demek. Yani bereket dendiğinde aklına geliyor? Hayrın çoğalmasını istemek. Mesela, Kur'an-ı Kerim nedir? Mübarektir değil mi? Allah onu kılmıştır? Mübarek kılmıştır. Nedir? Yani hayrı onun, Aleykümselam, selamu rahmetullahi ve berekatuhu. Aleykümselam, selamu rahmetullahi ve berekatuhu. Hayrın çok olması demek. Ve aynı zamanda ne demek? O hayrın çok olan, çoğalan, artan hayrın subut etmesi, devam etmesi demek. Bu yüzden Arapçada iki kelime vardır ki bu bereke kökünden türemiştir. Birisi neyi ifade eder? çokluğu ifade eder. Diğeri de devamlılığı ifade eder. Mesela Arapçada derler ki su birinkitisine suyun toplanmasına bir araya gelmesine. Ne derler Arapçada? Daha önce söylemiştik. Hatırlayanınız var mı? Birke derler. Birke. Yani su yağdığı zaman orada su damlaları yağmur yağdığı zaman toplandığı zaman bir böyle gölet oluştuğu zaman o toplanan çoğalan suya ne deniyor Arapçada? Bir Birke. Dikkat ederseniz neden türemiş bu bir ke kelimesi, gölet kelimesi? be ke Neden? Çünkü bu kelimenin, bu harflerin aslında ne var? Hayrın ve ne var bir şeyin? Bolluğu, çoğalması. Artması var. Diğer mana neydi bereketin arkadaşlar? Devamlılık. Değil mi? Ondan dolayı deve çöktüğü zaman Araplar ne diyor? be el-ba'ir. Deve ne yaptı? Çöktü. Yani oturdu. O oturduğu yere ne yaptı? lüzum etti, orada kaldı. Oturması devamlı oldu. Bunu söyledikten sonra, ıstılahi olarak, dini terim olarak, teberruk dediğimiz zaman ne diyoruz? Teberruk, tefaül kalıbından olup, ne talep etmektir? Bereket talep etmektir. Bereket nedir? Hayrın çoğalması, artması ve devamlı olması. Bunu da ifade ettikten sonra, Bilmeliyiz ki arkadaşlar, bereketin sahibi kimdir? Allah'tır. Allah'tır değil mi? Onun hani İsa aleyhisselam beşikte konuşurken ne diyor? Ve cealeni, o beni ne yaptı? Mübâraken. Allah beni mubarek kıldı. Ve cealeni mübâraken. Allah Teala diyor ki yine Kur'an-ı Kerim ile ilgili bahsederken ayet-i kerimede, suresinde Sûresinde, kitâbun enzellâhu ileyke biz sana öyle bir kitap indirdik ki mübarekun. Nedir o kitap? Mübarektir. O kitap mübarektir. Ondan sonra biz namazlarda okuyoruz. Sallallahu aleyhi ve ne diyoruz. Barik ala Muhammed. Ve ala ali Muhammed. Muhammed'i ve onun ailesine yap ey Allah'ım. Mübarek kıl. Bereketli kıl diyoruz. Demek ki hayrın sahibi, bereketin sahibi bereket verecek kim? Allah Teala'dır. Sonra arkadaşlar bilmeliyiz ki Allah Teala'nın üzerinde kıldığı bereket diyor ki alemler iki türlüdür. Bir. bir dini bereket vardır. Dini bereket. Bir de ne vardır? Dünyevi bereket. Mesela dini bereketlerden ne var? Allah Teala ne yapmış mesela? Kur'an-ı Kerim'i ne kılmış? Mübarek kılmış. Bu nasıl bir bereket? Nasıl bir Hayır. Dünyayla ilgili bir şey mi? Dünyayla da elbette bir alakası var ama. ilk olarak ne var? Dini. Her harfinde öyle bir bol hayır var ki karşılığı olarak ne alıyoruz? Kaç hasene? Kaç sevap? On sevap. Düşünebiliyor musunuz? Yani biz niye Kur'an'a mübarek diyoruz? Kur'an'ın bereketi bol diyoruz. Bir harfini okuyorsun. Karşılığında ne alıyorsun? On sevap alıyorsun. Bu nasıl bir hayır? Nasıl bir bereket? Dini. Dini bir bereket, dini bir hayır. Aynı şekilde Allah-u Teala Mescid-i Nebevi'de kılınan bir namazı, normal diğer mescidlerde kılınan bir namaza göre kaç Kat daha fazla hayırlı kılmış, eftal kılmış, bin kat daha hayırlı kılmış değil mi? Bakın allah Teala ne yapmış? Buradan Mescid-i Nebevi'de kılınan namazı, dini bir bereket yükleyerek, dini bir hayır falan vererek, senin burada kıldığın, camide kıldığın namazdan bin kat daha ne daha Hayırlı. Nedir ne var? Allah Teala'nın dünyevi bereket kıldığı hususlar var. Yani mesela Allah Teala ne yapmış? Biz sizlere ne yaptık? Yağmur indirdikse semadan ne olarak? Bereket olarak diyor. E, gökten yağan yağmur, semadan yağan yağmur nedir? Birçok hayrın, iyiliğin, güzelliğin müjdecisi. Aleykümselam aleyküm ve rahmetullah şayet hayır, Allah Teala bu yağmuru göndermemiş olsaydı o yağmurun sonucu olan bitkilerin yeşermesi, buğdayın yeşermesi nebatatın yeşermesi ne olmayacaktı? Olmayacaktı. Kuruyacaktı ve bizlerin için hayır gerçekleşmemiş olacaktı. Bu sebeple arkadaşlar yani bereket Allah Teala'nın kıldığı bereket hem dinidir hem de nedir? Dünyevidir. Hem dinidir hem de dünyevidir. Burada izah ettikten sonra Meşru olan teberruk yani bereket umma, hayır talebinde bulunma ve memnun olan, yasak olan teberruk nelerdir? Bunu açıklayalım. Diyor ki alimler, bir şeyin öncelikle bereketli olması için dini olarak hayatı dünyevi olarak ne olması lazım? Onun bereketli olduğuna dair bir delil hakkında bir delil olması lazım. Şimdi Kadir Gecesi Allah tarafından bereketli kılınmış bir gece mi? <gülüyor> Elbette değil mi? Çünkü ne diyor? Kaç geceden daha <gülüyor> hayırlı? Kaç aydan? <gülüyor> Elfi şehr. Bin aydan. <gülüyor> yani demek ki Kadir Gecesi nedir? Mübarektir. Yani bazen derslerimizde, sohbetlerimizde bunu söylüyoruz sizlere. Bazı ifadeler var. Türkçeleri kullanıyoruz. Arapçadan o şekilde geçmiş bize. Bunlardan bir tanesi de mübarek mesela. Herkes kullanır bunu mübarek ama ne olduğunu yapmaz. Kavramaz. Ne demek mübarek? Bereketli oldu filan. İşte bereket bu demek. Açıkladığımız üzere bu manalara geliyor bereket. Bir şeyin bereketli olması için, meşru bereket teberrük olması için, ondan bereketin beklenilmesi için, bereketin aranması için olması gerekiyor. Bir kere o şeyin bereketli olduğuna dair değil olacak. Kadir gecesi bereketli bir gece midir? Bereketli bir gecedir. Neden? Çünkü o gece bin geceden, bin aydan daha hayanıdır. Allah Teala'nın dediği üzere, buyurduğu üzere. Zilhicce ayının ilk 10 günü bereketli bir zaman dilimi midir? Evet, bereketli bir zaman dilimidir. Çünkü onda yapılan amellerden daha sevimli başka bir amel, Allah Teala tarafından daha çok sevilen başka bir amel yok. Hadiste ifade edilip buyrulduğu üzere. O halde diyoruz ki Öncelikle bir şeyin bereketli olabilmesi için bereketli olduğunu, hakkında bereket olduğunu bize ispat eden, ifade eden, açıklayan bir delil olacak ki o orada bereketi ar arzulamak, bereketi ummak meşru bir şey olsun. Bir adam kalkıp dese ki, Mevlid kandili de mübarektir, bereketlidir dese ve o gecede bereket hayır aramak istese, biz ona ne deriz? Senin bu teberruk edişin, yani bereket umman, hayır dilemen nedir? Meşru bir fiil, eylem değildir. Bilakis nedir? Bu memnudur. Yani yasaktır. Bidattır. Niye? Çünkü bu geceye atfettiğin, bu geceden beklediğin hayır, bereket din tarafından, Allah tarafından, Resul tarafından ne yapılmamış? İspat edilmemiş. İkinci husus, arkadaşlar, hakkında bereket olduğu söylenen, ispat olunan, o şeyin bereketini Nasıl talep edeceğiz? Keyfiyetini nasıl talep edeceğiz? Bunu da bilmek lazım. Yani keyfiyet de önemli. Bir şey hakkında onun bereketli olduğu ispat olunması demek, ondan dilediğin gibi bereket ummanı gerektirmez. Yani keyfiyet de önemli. Sen ondan nasıl bereket asıl olacaksın? Bereketini nasıl elde edeceksin? Öyle değil mi? Yani Kur'an mübarek kılınmış. Bir adam dese ki bu mübarekse ben bunun duvarları asayım. Onun hayrından ne yapayım? Kazanayım. Hayrını elde edeyim dese. Deriz ki evet. Meşru olan bereketin ilk şartı olan hakkında bereketin olduğu konusunda delil olan şeyi sabit. Kur'an bereketli. Allah'tan ne diyor? Kitabın enzellahu'ya. Ki, bu kitap sana in mübarek bir kitaptır. Ama ikinci şart keyfiyet olarak sen ne yaptın? Yanıldın. Çünkü hiçbir sahabe Kur'an'ın bereketli olduğunu bilen hiçbir sahabe ne yapmamış? Duvarlara bu Kur'an asarak ondan bir bereketi ummamışlar. O halde senin bu bereket eylemin, bu keyfiyet nedir? Meşru olmayan, uygun olmayan bir berekettir. Aynı şekilde Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Tesahharu fe inne fissuhuri bereke. Sahur yapın. Zira sahurda ne vardır? Bereket vardır. Bizler delille sabit ki demek ki sahur yapmada ne var? Bereket var. Şimdi adam dese ki ya yarın oruç tutayım. Muharrem ayındayız. Bu ay Allah'ın ayı. Muharrem ayı. Aleyhisselatü vesselam oruç tuttuğu ay. Aşure günü var. Sahura kalkayım da evde olan cinler, şeytanlar defolsun gitsin, uzaklaşsın keyfiyet olarak ne yapıyor? Ona böyle bir keyfiyet biçiyor o geceye. Ne deriz ona? Senin bu hayır talebin nedir? Meşru bir hayır talebi değildir. olur Çünkü din sana bu gecenin yani savur yapmanın bereketli olduğunu söyleyip, keyfiyet olarak böyle bir keyfiyet ne yapmamı sana? Hiçmemiş. Üçüncüsü arkadaşlar, üçüncü şart ise bu bereket aranan, bereket talep edilen, hayır aranan o şey, bereketin şeyin sebep olduğuna inanacaksın. Yani o bereketin sahibinin kim olduğunu bileceksin. Emine dedik ki Allah olduğunu bileceksin. Yani kalbinle her şeyinle ona yönelip bereketin ondan geldiğini inanmayacaksın. Bunu kabul etmeyeceksin. Sebep olarak ona yaklaşacaksın. Diyeceksin ki, bu nedir? allah Teala'nın bereketi verdiği, hayır verdiği bir bize meşru kıldığı bir sebeptir. Yoksa o bizatihi haddi zatında bana bereketini almaz yapamaz? Veremez. Diyeceksin. Bu üç şart. Gerçekleştiği zaman ne olur? O şeyden bereket aranır, bereket beklenir. Şayet bu üç şarttan bir tanesi kaybolsa giderse o teberruk bereket talebinde bulunma, hayır talebinde bulunma Meşrudan neye dönüşür? Memnu'ya dönüşür. Bidate dönüşür. Büyük şirke dönüşür. Küçük şirke dönüşür. Kişinin niyetine göre onun hükmü de ne yapar? Diğer bablarda da açıkladığımız gibi ki bugün de açıklayacağımız üzere değişir. Allah-u Teala arkadaşlar bu bereketi hayrı verdiği şeyler alimler diyorlar ki yani birkaç şey vardır ki allah Teala onlara bereket vermiştir. Mübarek kılmıştır. Mesela bunlardan bir tanesi nedir? Mekan. allah Teala bazı mekanları diğerlerine göre ne yapmış? Mübarek kılmış. Değil mi? Mesela Mescid-i Aksa diğer mekanlara göre mübarek. Medine, Mescid-i Nebevi, Mekke, Mescid-i Haram, diğer yerlere göre ne? Mübarek. Harem kılınmış bir yer. Harem bölgesi olarak kabul edilmiş yerler. Yani, şimdi desek ki birisi, deminki şartlara dönsek, allah Teala Mekke'yi ne yapmış? Mübarek kılmış. Yani orada ne var? Hayır var, bereket var. Yani ilk şart neydi? Delil olacak. Delil var mı Mekke'nin mübarek olduğu ile ilgili? Var. var. Dese ki ben oranın toprağını alacağım, sürüneceğim. Üstüme başıma süreceğim. Tamam mı? Ondan sonra kendi başıma süreceğim. Suya sokup hanımıma içereceğim ki çocuğu olsun. Hayır var ya, bereket var ya, delil de var derse biz ona ne deriz? Senin bu hayır talebinde bulunman meşru değil. Nedir o hayır talebinde bulunman senin bu ele? <gülüyor> Memnun. Çünkü sen ne yaptın? Keyfiyet olarak kendin oyduğun ve hatta ve hatta üçüncü şık olarak belki de niyetinde ne var? Hayrın sebep olarak ondan değil o topraktan de, şeyden değil de o toprağa sebep olarak değil de ne olarak görüyorsun Bilakis sana çocuk bahşedecek olan, çocuk verecek olan şey olarak görüyorsun ki zaten bu da nedir? Büyük. Allah-u Teala o halde arkadaşlar bazı mekanları diğerlerine göre ne yapmıştır? Mübarek kılmıştır. Yine allah Teala bazı zaman dilimlerini bazı günleri geceleri diğer gece ve günlerine yapmıştır? Mübarek kılmış, üstün kılmıştır. Yani Kadir gecesiyle senenin diğer günlerinin bir gerisi eşit olabilir mi? Olmaz. Değil mi? Aynı şekilde Allah-u Teala diyor ki alimler bazı zatları ne kılmıştır? Mübarek kılmıştır. Bunların başında da kim geliyor arkadaşlar? Nebi aleyhissalatü vesselam diyor. Nebi aleyhissalatü vesselamın cismi, cesedi mübarektir. Onun diyorlar teri, kılı, tüyü nedir? Mübarektir. Çünkü sahabenin ameline baktığımız zaman sahabenin onun karşısındaki Hayır talebinde bulunmasına baktığımız zaman görüyoruz ki mesela ne yapıyorlar sakalını sakalıyla teberrük ediyorlar. Ağzından aptes aldığı suyu çıkardığı o suyla ne yapıyorlar? Teberrük ediyorlar. Sahabeler bunu yapıyor ve Nebi Aleyhissalatu vesselam bunu ne yapıyor? İkrar ediyor, tasvip ediyor. Ve diğer peygamberler de nedir? Bu şekildedir. Ama bu Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın diğer peygamberlerle ilgili sınırlı bir şeydir. Bazılarının dediği gibi, alimler de peygamberlerin mirasçılarıdır. O halde şeyhim ne yapalım? Cübbesine tutunalım, sürünelim. Kumaşına sürünelim. Sarığına sürülelim. Mescid-i Mekke'de içmiş olduğu plastik bardaktan biz de içelim, cebimizde saklayalım. Çünkü bunda hayır vardır, bereket vardır. Diyenler ne yapmaktalar? Hata etmekteler. Allah-u Teala'nın bereket kılmadığı mübarek kılmadığı şeye bereket yükleyerek, hayır yükleyerek niyetlerine göre küçük şirke ya da büyük şirke ne yapmalık, yapmaktalar? Düşmekteler. Ve Allah'a bazı keyfiyet olarak biçim olarak, şekil olarak bazı şeyleri de ne yapmıştır? Mübarek kılmıştır. Mesela diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yemekleri ne yapın? Bir arada yiyin. Topluca yiyin diyor. Yemekleri ne yapın? Bir arada topluca yiyin. Lira diyor, o, o topluca yediğiniz yemeklerde ne vardır? Sizin için bereket vardır. Sizin için berekettir. Diyor. O halde, tek insanın tek başına yediği yemekle, topluca arkadaşlarıyla yediği yemek arasında ne var? Bir bereket var. İşte Allah-u ne yapmış? Bu dört e, diyor ki alimler, yani bu dört hususta Allah-u Teala bazı mekanlara, bazı zamanlara bazı zaman fazatlara ki bunların kim olduğunu söyledik ve bazı şekillere, biçimlere yapmış? okulacak olan davranışlara, bereket vermiş, hayır vermiş. Bunlar az önce meşru olan, teberrük, meşru olan bereket talep etme şartlarıyla nedir? Sınırlıdır. Yani bunların aklındaki delil gelmiş. Bunlarından teberrük edile nasıl teberrük edileceği konusunda ne olmuş? Din, keyfiyeti bize ne yapmış? Açıklamış. Ve bunları biz ne olarak göreceğiz? Sebep olarak göreceğiz. Bir gün Abdullah Mesud radıyallahu anh'u rivayet ediyor. Muhale ve Müslümün kendisinden aktardığı bir hadiste. Yani ondan rivayet ettiği bir hadiste. Bir gün su bitiyor. Sahabelerin suya ihtiyacı var. Aleyhisselatü vesselam'a bir kap getiriyorlar. Aleyhisselatü vesselam önce ondan abdest alıyor. Ve Aleyhisselatü vesselamın ellerinden ne yapıyor? Kaynaktan su fışkırır gibi su fışkırıyor. Aleyhisselatü vesselam diyor ki haydi suya abdest alacağınız bu suya ne yapın? Yaklaşın gelin. Haydi bu mübarek olan suya gelin. Hadisin devamında diyor ki el bereketu Min Allah. Bereket kimdendir? Allah'tan. Yani sebep olarak göreceksin. O parmağın arasından çıkması Aleyhisselatü Vesselam'ın elinden sular, suların çıkması, fışkırması Aleyhisselatü Vesselam'ın kendinden olan o bereketin sahibi olmasından kaynaklanan bir şey değil. Ki kendisi bile ne diyor? el bereketu Min Allah. el bereketu Allah diyor. Ve bizler biliyoruz ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Peygamber olarak Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra insanlığın en hayırlısı bu ümmetin en hayırlısı kimdir? Evvekir Sıddık Radıyallahu Teala olur Ve ondan sonra Ömer'dir, Osman'dır, Ali'dir ve cennetle müjdelenendir. sırasıyla işte Bedir ashabıdır. Uhud ashabıdır. Mekke'nin fetihinden önce iman edenler, fethinden sonra iman edenler. Bunlar bile sahabeler bile kendi aralarında nedir? Kategoriye ayrılmışlardır. Fazilet en eftali, en fazlaliyetmesi kimdir onların? Evvekir radıyallahu anh. Ona rağmen, hiçbir sahabe ve onlara yeteceğin hiçbir tabi'in hiçbir tabi'in ne yapmamış, onu yeteceğin, ona idrak eden Ebu mübarektir. Çünkü velidir. Bu ümmetin en büyük evliyasıdır. Nasıl ki peygamber mübarekse onların mirasları da mübarektir. O halde biz ona ne yapalım? Onun tükürüğünü, ağzından abdest çıkardığı suyu ne yapalım? Koşuşalım. Yarışalım. Başından düşen tüyü, sakal, sakalı, kılı tutalım, alalım, saklayalım. Ondan bir bereket umalım dememişler. Diyorlar ki bu da sahabenin neyidir? İcmasıdır diyorlar. Bereketin sadece Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la sınırlı olduğuna dair. Şayet bereket, bereket, tasavvuf ehlinin, tarikatçıların, kabircilerin, şirk ehlinin söylediği gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra silsile yoluyla kendi şehirlerine geçmiş olsaydı ilk geçecek olan kişi kim olurdu? Ebu Vakir Sıddık Radıyallahu Anh olurdu. Ama böyle bir şey ne yapmamış? Hiçbir zaman hasıl olmamış, gerçekleşmemiş. O halde bereket, biraz önce ifade ettiğimiz, açıkladığımız davitleriyle, şartlarıyla, kurallarıyla anlaşılmalı. Ne zaman meşrudur, ne zaman memnudur, bidattir, şiddir, bunlar bilinmeli. Bu şekilde ne yapılmalı? Konu zapt edilmeli. Bunu öğrenin. Muallif Rahimahullah burada bizlere Necm suresindeki ayetleri zikrediyor. allah Teala buyuruyor ki, اَفَرَا اَيْتُمُ اللّٰهُ vel-uzza. Lat ve uzayı gördünüz mü? Şimdi müellif bu Allif burada teberrükü anlatıyor bize. Bereketi anlatıyor. Bereket bulmayı anlatıyor. Bu ayeti bize zikretmiş. Ayette diyor ki Allah-u Teberrükü la, lat ve uzayı gördünüz mü? ve menâtes salifetel ukhra o diğer alçak değersiz olan üçüncüsü menat'ı da gördünüz mü? Şimdi bu üç put, Kur'an-ı Kerimiz zikredilen putlardan. bu üç put sırasıyla açıklarsan edersek ve bunların hakikatini gerçek gerçekliğini öğrensek, Mekke'nin müşriklerin içinde bulundukları şirkin hakikatini daha iyi anlamış oluruz. Ve bugüne uyarladığımız zaman, bugüne geldiğimiz zaman düşülen hatanın şeytanın oynadığı oyunun da aynısı olduğunu insanlara aynı şerden, şe aynı kapıdan yaklaştığını görürüz. Diyor ki, alimler Allat <gülüyor> şayet بُلْ اَفَرَأَيْتُمُ الْلَّاتَ Şeddesiz bir şekilde, şeddesiz, yani tek olarak okunursa, الْلَّاتَ <gülüyor> kelimesi, diyorlar, o ilah kelimesinden türetilmiş bir, nedir? Sanem'dir. Burada bir vesandır. Bir puttur. İlah kelimesinden türetmişler. İlahın dişisi. Sendeki Allat. İlah Allat. El, el İlah Allat. Dikkat edin bir ne hep bunlar yakın kök olarak. Diyorlar ki Taif'te Sakif. Sakif kabilesinin Allah'a ortak koştuğu, Allah'la beraber yalvardığı, Allah'la beraber ibadet ettiği bir ney? Put. Allah'ın. Diyorlar ki bu bir taş. Beyaz. Bembeyaz. Üzerinde nakışlar olan üzerine böyle işlenmiş, oyulmuş bir taş. Etrafında evlerin olduğu Sakif kabilesinin gidip gidip orada ibadet ettiği, Allah'la yalvardığı, yakardığı bir ilah. ibadet olunan bir ilah. Şayet bunu i̇bn Abbas'ın kralatına göre okursak, i̇bn Abbas diyor ki, اَفَرَأَيْتُمُ الْلَتَّ Yani oradaki teyneyle okuyor, şeddeli okuyor. Eğer böyle okursak, diyor ki müfessirler, bu lat, kelimesi, Taif'te yaşayan bir adamı ifade ediyor. Bu adam, hacılara ne yaparmış? كَانَ hmm. yaluttu لِلْاَسَّو۪يقَ لِلْحَجِجِ Hacılara kâne çorba yaparmış. Arpa çorbası yaparmış. Buğday çorbası yaparmış. Yeluttu yani lette yeluttu çorba yapmak demek. Böyle onu karıştırıp pişirerek hacılara verirmiş. Bu adam ölünce Mehmet vefat edince ne yapıyorlar? Onun bulunduğu yere bir taş koyuyorlar aynı zamanda. İşte üzerine binalar yapıyorlar. Etrafında belki de o günün tarzında da orada bir sektör oluşuyor. Hani nasıl birçok yerde var ayıpte şurada burada böyle. İnsanlar insanlar oralara gidip ne yapmaya başlıyorlar? Tabii ki yani gerçekten oranın hizmetkarları var. Bakıcıları var, koruyucuları var, temizleyicileri var. Orada bir sektör oluşuyor tabii elbette. Bu hacılara ne yapıyor Lat? çorba yapan salih bir insan. Ölünce şeytan insanlara yaklaşıp fısıldayıp onları Allah'a ortak koşmaya götürüyor. Diyor ki bu da salih bir insan. Allah katında değeri var. Onlara teberruk edin. Onların yanına yaklaşın ki onlar Allah katında sizin neğiniz olsun. Şefaat Şefaatçiiniz olsun. Ve onlar, <gülüyor> Allah'ın dışında evliya edinenler, hani o müşrikler var ya, ne derler? Ma'anabuduhum illal yuqarribuna ila Allah zulfa. Derler ki bizler bunları ancak bizi Allah'a daha da yakınlaştırsınlar diye ibadetlerde bulunuyoruz. Yöneliyoruz. Sebep bu. Gaye, amaç bu. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mughira İbn-i gönderiyor. Ve bu lat putunu ortadan kaldırıyor, yıktırıyor Aleyhisselatü Vesselam'ın emriyle bu put, bu sakif, Müslüman olunca, sakif kabilesi Müslüman olunca, iman edince zaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabından Mughira İbn-i göndererek bu putu ne yaptırıyor? Yerle bir. Yani bu putu, taşı, etraftaki binaları yerle bir edip yıkıyor. İkincisi ise arkadaşlar. Uzza. diyor ki bu da aziz. Allah-u Teala'nın izzet sıfatından, aziz isminden benzetilerek üretilmiş bir isim. Bu diyorlar bir ağaç. Bu bir ağaçtı. Mekke ile Taif arasında bulunuyor diyorlar bu ağaç. İnsanlar bu ağacını yakmışlar. Ağaçın hatta şimdi rivayet okuyacağız biraz sonra Aleyhisselatü Vesselam Halid bin Velid'i gönderiyor. Uzza'yı yıkmak için. Uzza'yı yerle bir etmek için. Üç tane ağacın üzerine kurulmuş ne var? Bir ev var. Tamam mı? İnsanlar orada ne yapıyorlar? Bu bu da bir sesler duyuyorlar. Rivayetlerde de geliyor. Gelecek biraz sonra. Halid bin Velid orada ağaçları kökünden kesiyor. Aleyhisselatü Vesselam'a dönüp geliyor. Diyor ki Vesselam sen hala ne yapmadın? Uzza'yı Özdürmedin. Ondan sonra tekrardan geri dönüyor. Bir bakıyor ki Uzla'nın çevresinde olan o hizmetkarlar, koruyucular, muhafızlar daha doğru kaçarak ya Uzla, ya Uzla diye böyle nida ederek, Uzla'ya sığınarak kaçıyorlar. Sonra Halit bin Velid orada bir kadın görüyor. Çırılçıplak, kapkara, elleri boyuna sarılmış, böyle yerden toprak topraka kafasına atan bir kadın kimi rivayetlerde bunu şeytan olduğu söyleniyor. Kimi rivayetlerde de bunun kahin olduğu, sihirbaz olduğu, insanları yoldan çıkardığı söyleniyor. Halk bu kadını öldürüyor. Aleyhissalatu vesselam'a döndüğünde Aleyhissalatu diyor ki işte Tilke Uzza. Uzza neydi? Oydu. Yani burada da ne var? Bir ağaç var. İbadet olunan, teveccüh edilen, ona yaklaşılan, takarrüp edilen. Emek gelmişlere sorduğum zaman ne yapıyorsun? Yani hem bizi yaratan Allah'tır diyorsun hem de kalkıp buna mı ibadet ediyorsun dendiğinde Mekke'li müşter yok dur. Bizler ne yapıyoruz? Bizi bunlar Allah'a yakınlaştırsınlar diye bunlara ibadette bulunuyoruz. Yani bizim niyetimiz kötü değil. Amaç ve gayemiz ne yapmak? Allah'a yakınlaştıkça yaklaşmak diyorlar. Bugün de aynı şey değil mi arkadaşlar? Ya mübarek Hazreti İbn-i Kabri falanca yerde oradan mübarektir, hayır vardır değil mi Mehmet? oradan medet umun, oradan başını sıkıştığı zaman yardım isteyen kitapları bile yazmışlar adamlar. Uzayda bu şekilde Halid bin Velid yerle bir ediyor. Menat ise arkadaşlar, menat allah Teala'nın diyorlar ki Mennan isminden veren, bahşeden türetilmiş bir isimdir diyorlar. Bir görüşe göre de diyorlar menat kelimesi Akıtılan demektir. Buraya neden? Akıtılan ismi verilmiş. Çünkü buraya gelip insanlar ne yapıyordu bu putun yanında? Kurban kesiyorlardı. Kan akıtıyorlardı. Ona bundan dolayı ne diyorlar? Menat diyorlar. Bu Medine ile Mekke arasında o yol üzerinde bulunan bir put. Daha çok Medine kabilelerinin, Hazrecin, Evsin, El-Hazrecin e, tapındığı bir put. Yani bir Arap cahiliye müşrikleri bu putlarla gurur duyuyorlar. Hani şeyde Ugut gününe diyor Ebu Sufyan henüz Müslüman olmamışken şiir okuyor. Diyor ki "Lennal Uzza ve la Uzzalekum. Bizim uzamız var, sizin uzanız yok. Bizim uzamız var, sizin uzanız yok." Aleyhisselam tasavvür diyor ki "Kulu Allahu Mevlana ve la Mevlalekum." Deyince onlara "Allahu Mevlana bizim mevlamız da kimdir? Allah'tır." Sizin Mevla'ınız yoktur. Allah Resulü Aleyhisselatü da böyle değil, diyor. İşte arkadaşlar, bu putlar, hakikatine baktığınızda, gerçeğine baktığınızda, ya bir ağaç, ya daha önce yaşamış salih bir insanın kabri, türbesi, ya da bir taş. Mekkeli müşrikler elbette ki biliyorlar ve şu kadar akıllılar ki, bu taş hadizatında onlara fayda veren, bu ağaç hadizatında o kütüple, odunla onlara fayda veren bir şey değil. Onlara vesile olacak olan, Allah katında onları Allah'a yaklaştıracak olan, aracı olacak olan şeyin, o ağaç, o taş olduğuna ne yapmıyorlar? İnanmıyorlar. Yani bu şey ne? Bu putların, bizim put olarak ifade ettiğimiz şeylerin içinde olan ruhaniyet, maneviyat, onu temsil eden, Okutsiyet. Bunlar diyor ki bize ne yapıyorlar? Allah'a sembol yani onlar için. Bunlar birer sembol. Bugün diyor ya kardeşim biz bu türbeye bu kabire şey yapmıyoruz ki. Önelmiyoruz ki. Ama işin hakikatine döndüğü zaman, baktığın zaman görüyorsun ki adam çok açık bir dille, net bir şekilde diyor yani başına sıkıştığı zaman, işlerinize hayretle düştüğünüz zaman kabirlerden ne yapın? Yardım isteyin. Sonra müellif rahim Allah bize İmam Tirmizi'nin, İmam Ahmet'in rivayet etmiş olduğu bir hadis zikrediyor. Burada bu hadis an Ebi Vâqid el-Leyfi radıyallahu anh. Bu sahabe 85 yaşında vefat etmiş. Yani Hicri 68. yılda vefat etmiş bir sahabe radıyallahu anh. İşte diyor ki Kuna Kharacina ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ila Huneyn. İşte diyor Huneyn'e Mekke'nin fethinden sonra bazı rivayetlerde 12.000 kişi. Yani 10.000 kişi Medine'den gelen grup 2.000 kişi de Mekke'li yeni Müslüman olmuş grup. İşte diyor yeni Müslümanlar olarak Huneyn'e çıktık. Mekke feth olunmuş Taif yolu üzerinde. Huneyn'de fethi olunacak. Gidiliyor. Fethe gidiliyor. Hatta ayet duyuyor. O gün Müslümanlar ne yapıyor? Çokluklarından gurur duyuyorlar. Sonra Allah'a yerin geniş olmasına rağmen bütün genişliğine rağmen onlara yerini ne yapıyor Müslümanlara? Dar ediyor. Neden? Ucuk. Kendini beğenmek. 12 bin kişiyle yani biz ne yaparız? Bu kadar orduyla maşallah diyor. Yerle bir ederiz. Böyle bir ne var? Kendilere güvenme var. Yani biraz böyle tevekkülün güvenin azaldığı bir durumda, Allah, Allah ne yapıyor? Bir savaş karışıyor, rivayetlere göre Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında sadece kaç kişi kalıyor? Yüz kişi kalıyor. Ondan sonra savaş kaybedilecek halde iken birden Allah-u Teala yeniden zahir kime nasip ediyor? Müminlere, Müslümanlara, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a nasip ediyor. İşte bu, o Ne doğru? Ordu çıkmış gidiyor. İçlerinde Mekke'de Müslüman olmuş yeni Müslüman olmuş, dini ayrıntılarıyla bilmeyen sahabeler var. ki Waqt el-Leysi Ebi Waqt el-Leysi de diyor ki Nahnu odefe ve ahdin bi yani küfürler yeni çıkmış gidik henüz. Henüz. Yani az binler geçmişti. Müslüman olduk ve ordaya katıldık gidiyoruz. Walil müşrikîne sidretun ya'kufûne 'indahâ müşterin yanında durduğu, tazim ettiği, nöbet tuttuğu, bereket umduğu bir ne var? Sedir ağaçları var. Bir ağaç var. Cahiliyede bu ağaca şey varmış, teveccüh varmış. Yani bu ağacın bir özelliği var. Herhangi bir ağaç değil. İşte eskiden sabun olmadığı için Yani Her şeyden istifade edilirmiş bu ağacın kokusundan. Hatta böyle Aleyhisselatü Vesselam'ın ne, eskiden nedir mesela? Cenazeler yıkanırken güzel kokusunu neyle yıkıyorlar? Sedirlen, o suyu sedirlen kaynatıyorlar. Ondan sonra sedirlen yıkıyorlar. Ee, ve diyorlar ki alemler bu ağaç uzun yaşayan bir ağaç. Yani yağmur uzun süre yağmasa, kuraklık olsa hayatını sürdürebilen ender ağaçlardan bir tanesi. İşte Mekkeli müşriklerin de gittiği böyle yanında itikafa girdi diyelim. Yani itikaf nedir? Durduğu, nebet tuttuğu, lüzum ettiği, orada kaldığı bir ağaç. Beklediği bir ağaç. Onların bu ağaca atfettikleri şeyler var. Ve onların şişke düşen üç sebep var diyor yani. Birincisi, birincisi, onlar bu ağaca ne yapıyorlardı? Tazim ediyorlardı. Düzeltiyorlardı. Kalplerinde bu ağaca karşı bir ne var? Tazim var. İkincisi, bu ağacın yanında okuf var. İtikaf var. Bekleyiş var. Bugün öyle Adam kabirin önüne gidiyor. Sitesinde yayınlamış vatandaş. Kabirin önünde durmuş. Sağ elini sol elinin üzerine bağlamış. Oturmuş, gözlerini kapamış. Ve ayakta, kıyamda, namazda doğru gibi böyle içinde. Neyde bulunuyor? Bekliyor. Buna Arapçılık okuf deniyor. Okuf. İtikaf da buradan gelmiş. İbrahim aleyhisselam ediyor: "Mā hāditu tamāthīl allatī antum lahā ākitūn." Sizin yanında durup beklediğiniz, yani durduğunuz, nöbet tuttuğunuz, ibadet niyetiyle beklediğiniz, taptığınız bu heykeller de neyin nesidir İbrahim aleyhisselam? Mā hāditu tamāthīl allatī antum lahā ākitūn. "Al-ākit" kelimesi "ākit" kelimesi nedir? bekleyen. İşte bunlar da bir bu ağaçlarına, bu ağaca ne yapıyorlar? Tazim ediyorlar. İki, yanında bekliyorlar. Üç, bu ağaçtan bereket umuyorlar ve bu sebeple ağaçlarını o ağacı asarak, kılıçlarını asarak, savaşta kullandıkları aletleri asarak o ağaçta olan bereketin kendilerine kullandıkları aletlere, silahlara, kılıçlara geçmesini arz uluyorlar, istiyorlar ki savaşta ne olsun, Güçlü taraf onlar olsun. Yani şirk üstüne şirk. İşte bu yeni olan sahabeler de. Diyorlar ki Aleyhissalatü Vesselam gelecek şimdi. Devam edelim. Dün otuna bir aslan silahlarını asıyorlar. Yuka envat. Bu ağaca ne deniyor? Zatu envat deniyor. Asılan yani üzerine silahlar asılan ağaç. Adı böyle kalıyor. Zatu <gülüyor> envat ağacı diye kalıyor. Normal ağacın adı ne? Sindirat. <gülüyor> Fəmerar bir sindiratin diyor ki sahabe bizler de bir ne yaptık ağacın yanından geçiyoruz. فَقُلْ la ya رَسُولَ اللّٰهِ ki, ey Allah'a Resul'u. Bunu diyenler kimler arkadaşlar? Bu Medine'den gelenler değil. اِجْعَلْ لَنَا ذَاتَ اَنْوَاتٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ اَنْوَاتٍ Onların zat-u envatı gibi bize de bir zat envat yap. Yani bir ağacımız olsun. Tabi burada diyor ki alimler, bu sahabelerin söylediği sözü diyor, yani bir şey var. Bereket umma var. Onlar tazim etmiyorlar diyor. Tazim etme niyetiyle değil yanında durup, ibadet duruşuyla değil. Ki zaten biliyorlar diyor alimler. Müşriklerin ağacını talep etmek yok. Onlarda olan gibi bizim de bir ağacımız olsun. Ayrı olsun. Onlara o konuda ne yapmayalım? Benzemeyelim. Manasından diyor alimler. Fekale <gülüyor> lehum Resulullah Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulullah aleyhi ve sellem bu hadisten çıkarılacak faydalar o kadar büyük ki. Anlatma çalışsa, vakit uzar, uzar gider. Savaşa giriyor aleyhissalatü vesselam düşünün adama ihtiyaç var. <gülüyor> Ve böyle bir olay yaşanıyor. Şimdi hizbiler olsaydı radikaller olsaydı, tekfirciler olsaydı derlerdi ki ya, adamları kaçırmayalım. Ne olur yani düşmana karşısına çıkacağız yarın. Bu sayı azalır. Çünkü biz onlara dersek ya kardeşim senin yaptığın şirktir yanlıştır diye Dersek belki ne yapabilir? Kalbi bize darılabilir. Kaçar. Saflar azalır. O halde ne derler çoğu? Bunu konuşmayalım da düşmanla bir hesabımızı görelim ondan sonra bunlara bir ara açıklarız. Der. Derler mi? Derler. Afganistan'ın Rusya ile yapmış olduğu savaşta cihatta bulunmuş olan ve orada 22-23 sene yaşamış olan bir zat var. İşte Siraciddin Zehrani, Suudi Arabistan'da. Konuyla ilgili olarak diyorum. Bu adam genç yaşta Afganistan'a gidiyor. Orada işte o bahsettiğimiz, Hizbi diye bahsettiğimiz, Radikal diye bahsettiğimiz kişilerin karargahına o bölüğüne katılıyor orada. İnternette bunun hem sesli hem de dökümü yapılmış şeyi var. Diyor gittik diyor Abdullah Azam'ın bölüğüne teslim olduk. Orada diyor. Girdik. Tabii diyor, biz diyor Suudi Arabistan'dan gelen gençler olduğumuz için diyor. Bizi biliyorlar. Bize diyor ilk söyledikleri şey şu oldu. Sakın Afgan mücahitlerde gördüğünüz muskalara ne yapmayın? Ses çıkarmayın. Niye? Çünkü bu ne çıkarıyor? Neye sebep oluyor? Fitneye sebep oluyor. Sakın namazda amin diye bağırmayın. Bunu anlatıyor o zaten. Bakuldur, doğrudur. Çünkü bugün de aynı şeyleri görüyorsunuz. Birçok hizbi, birçok radikal, tekfir cemaatlerin içinde. diyorlar ki, tevhidi anlattıkları zaman, akideyi anlattıkları zaman, doğru şeyi anlattıkları zaman ne olacak? Sayı azalacak. Düşmana karşı mücadele edilen yere karşı zayıf düşecekler. Halbuki peygamberi menheç, peygamberi metot bu değil, bu değil. Nedir peygamberi menheç, selefi metot? Sen hakkı ne yapacaksın? Özellikle hele hele hak, tevhidle alakalı bir şeyse bunu anlatacaksın. Yani adamın boynunda muska görüyorsun, sen bu boynunda muska olan adamla birlikte düşmana karşı savaş yapacaksın. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Tevhidi bilen insan için mümkün değil. Tevhidin önemini bilen insan, idrak eden insan için mümkün değil. Ama olay böyle tamamen. Yeter ki mücadele olsun kafasında olursa bir insan. Yeter ki ya sakın kardeş buraya geldin sen. Yani Müslüman göreceksin. Olan yetişaptur Kadir diyecek. Ya yani bunlarla birlikte bizi kavga etmeyelim yani. Bunlar da işte bak bizim gibi insanlar yani. Namazından yazın da orada düşman var. Hristiyan var, Yahudi var. Onlarla mücadele edelim diyecek. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allahu Ekber Tekbir getiriyor. Yani bunu duyunca Allahu Ekber diyor. Allah'ı tenzih ediyor, yüceltiyor. İnne Sunen Diyor bu sizin söylediğiniz bu davranışınız bir metottur, yollardır. Uyulan, kendisine takip edilen yollardır. Bir rivayette de diyor ki Allah Resulü, Resulü aleyhissalatu vesselam subhanallah. Yani Allah o kendinizi yedir. İnkarından, o inkarını karşısındakilere gösteriyor bunu duyunca. Kultum vellezî nefsi bi'edihî Bakın bir tekbir var, bir tesbih var. Bu söylenilenin kendinden önce gelen, daha önce yaşamış Yahudilerin ve Hristiyanların şirk ehlinin yolu olduğunu söylüyor. Da hala Aleyhisselatü Vesselam'ın o, o, o konuyla ilgili şey dinmemiş. Heyecanı. Diyor ki, vellezî nefsî biyedî ve yemin ediyor. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki. Bak daha hala konuya giremedi yani. Allah'ın hakkı karşısında Allah'ın hakkının ile ilgili bir konuya maruz kalınca, bunu müşahede edince savaş bile olsa konu, onu bir kenara bırakıp hemen Allahu Ekber diyor. Subhanallah diyor. Bu tabi olunan, peşinden giden yolların aynısı. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki قُلْتُمْ وَالَّذ۪ي نَفْسِ بِيَدِهِ كَمَا قَالَتْ بَنُوا إِسْرَائِلْ لِمُوسَا اِجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَالَهُمْ عَلْهًا İsrail oğullarının Musa aleyhisselama onların ilahları olduğu gibi bize de ilah yap dedikleri sözün aynısını söylediniz diyor. Yani İnkar da aleyhissalatü vesselam onların sözüne inkarda öyle bir mevkif tavır takınıyor ki yani düşünebiliyor musunuz o sahabelerin bu sözlerin karşısında acaba ne şekilde olduklarını tekbir bir düşünün peygamber aleyhissalatü vesselam Allahu Ekber diye bağırıyor Allah'a yemin ediyor bunlar diyor tabi olunan yollardandır bunu söylüyor. Ve hemen onu neye benzetiyor? İsrail oğullarının Musa'ya bize onların ilahları olduğu gibi bize de bir ilah yap. Sözüne benzetiyor. Musa da ne diyor onlara? Sizler, ey kavmim, cahil bir toplumsunuz. Aslında bu kıssanın, bu olayın İsrail oğullarının ile Musa aleyhisselam arasında geçen kıssayla birçok yönden benzerliği var diyor alimler. Bir tanesi de şu ne zaman İsrailoğulları Musa'ya bunu diyor biliyor musunuz? Mısır'dan çıkarken Allah onları Mısır'dan kurtarıyor Firavun'un elinden yani bir ne var? Nasr var, zafer var, yardım var Allah'tan gelmiş karşılığında Musa'dan ne istiyorlar? Burada da bir benzerlik Allah zafer vermiş, Mekke olunmuş mekket edilmiş, zafer var, yardım var. Yeni Müslüman olanlar, İslam'a dine yeni girenler de diyor ki, onların ağaçların silahlarının kılıçlarının astıkları bir ağaç gibi bize de bir ağaç yap. Söz bu. Ya demiyorlar ki sahabeye yakışmaz böyle demek. Onlardan bu sadur olmaz. Başını sıkıştığı zaman kabullerden yardım isteyin. Bugün bunu diyen insanlar var, ve bu insanlara biz dediğimiz zaman öyle bir laf ettiniz, öyle bir söz ettiniz ki bu sizin sözünüz aynı şuna benziyor desek diyor ki ya sen bize ne yaptın kardeşim? Ya müşrik mi yaptın sen Ya biz Allah yaratıcıdır diyoruz. yağmuru yadıran Allah'dır diyoruz. Daha sen niye bizimle uğraşıyorsun hala? O kafir bu müşrik diyorsun. Diyerek böyle ne yapmakta? Sağda solda. Bağ ve ilaları koparmakta. Yani o onun söylediği, kitaplarda yazdığı sözler. Nerede? o sözlerin iğrençliği, çirkinliği nerede? Burada söylenen sözün ağırlığı, kötülüğü nerede? Düşünün. Yani ondan dolayı bizim de o sözleri okuduğumuz zaman, duyduğumuz zaman, işittiğimiz zaman yani böyle bir, bir kere Allahu Ekber dememiz lazım. Allah'ı bir tenzih etmemiz lazım. Subhanallah dememiz lazım. Kalpten içten o sözlere karşı. Diyor ki de terke bun ne sen Sizler sizlerden önce yaşayanların yollarına yoluna eğer senene okursan yoluna, sürene okursan yollarına ne yapacaksın? Ne yapacaksınız? Uyuyacaksınız. Bir yavatlı diyor ki şibren bi bir şey bir Mustafa. Karış karış uyuyacaksınız diyor Aleyhisselatüsselam. Arşın arşın uyuyacaksınız diyor. Hatta onlar diyor dap denilen hayvan var çölde yaşayan büyük böyle kertenkelevari bir hayvan. Onlar diyor o çölde yaşayan hayvanın deliğine girseler. Yani sizler de gireceksiniz. Onlara taklitten, onların peşine gitmekten dolayı arzu, o, o sevdiği adam dolayı. Sahabeler diyor ki Yahudiler ve Hristiyanlar mı bunlar ey Allah'a soru? Aleyhisselam diyor ki ya kim? Ya kim. Evet onlar yani. Maalesef bu iki bakın. yani Yahudi ve Hristiyanlar neyi yapıyorlarsa, neyi yapmışlarsa bu metin içinden de onları taklit edenler olmuş birçok insanlar çıkmış. Yani, ibadette, ahlakta, davranışta, her şeyde maalesef ne var? Bu bu tarz şeyler var. İşte yakında geliyor. Yılbaşı denen bir olay var. Yani Rusyalılar nasıl kutluyorsa bunu tamam mı? Aynısı bugün bizim memleketimizde, birçok İslam memleketinde onlara özenerek ne yapılmakta? Kullanılmakta. Yani zeytinburnu gibi bir yerde tekstil firmasında sonra adam markete gidiyor, çam ağacı alıyor. Gözümle gördüm ben bunu yani. Yani ne alakası var seninle bu işin? Öyle değil mi arkadaşlar? Yani Subhanallah, işte Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği diyor. onlar diyor, Dab denilen çöl hayvanının çukuruna, kuyuna, deliğine girse, Bakacaklar demek ki ha bunların bir bildiği vardır biz de girelim buraya <gülüyor> öyle mi? Buru yapacak mı ya? Yani. Nakletmeyi unuttum. Şimdi Abdullah nakledeyim. kendini yani Aleyhisselatü vesselamın ashabına da bakın bu hadiseyle olarak, bu teberrükle olarak, bereket maille alakalı olarak, bunlar çok iyi biliyorlardı. Meşru teberrük ve memnu şirk olan, bidat olan, yasaklanan teberrükün ne olduğunu. Musannif Abdurrazak'ın musannifinde ne bir şey benim musannifinde zikrol bir eser var. Bu eserde diyor ki Ravi kuntu ma Ömer beyine Mekke ve Medine. Ömerle beraber Mekkede ve Medine ve Mekke yolundaydık. Fasalla bin el fejra. Ömer diyor sabah namazını bize ne yaptı yallah onu kıldırdı. Yani, ravi olayı o kadar iyi hatırlıyor ki diyor ki fakara alam tara fil fil suresini okudu. Böyle ilahi Kureyş bunun ikisini okudu diyor. Sonra raa bir topluluktan bazı insanlar gördü ki namazdan sonra gidiyorlar. Böyle bir yerde bir mescit var. Orada ne yapıyorlar? Namaz kılıyorlar. Yani bir insan bir grup bir insanın bir mescid, bir tarafa doğru gidip bir yerde de namaz kıldığını görüyor Ömer Rabbulah. Faseala anhum, tabi Ömer Rabbulah soruyor, ne nedir bu yani, nereye gidiyor bunlar? Fakalı dediler ki, Mescidun Cella fiin Mbi Yusufallahun Aleyhissalat bu yolda gidip gelirken Mekke Medine yolunda namaz kıldı bir yer. Yani peygamber oda namaz kılmış, onlar da ne yapıyorlar oraya namaz kılmaya gidiyorlar. Elimden bir şart söylemişti değil mi? Meşru olan teberrükün şartlarını söylemiştik. Bu şartları uyarınca bu hareket nedir? Memnu olan, bidat olan teberrüktendir. Diyor ki Ömer onlara radyelaal İnne mahleke men kana Sizlerden önceki kavimlerin sizlerden önce yaşayan insanların helak olmasının sebebi neydi biliyor musunuz? diyor. Onlar diyor, peygamberlerinin geride bıraktıkları izleri, eserleri ne yaptılar? İbadethaneler edindiler. Bundan dolayı onlar diyor ne oldu? Helak oldu. Ki aynı Ömer biliyorsunuz, deviyede Rıdvan Beyatı'nın yapıldığı, altında Rıdvan Beyatı'nın yapıldığı ağacını ne yapıyor Ömer? Rıdvan kesiyor. Öyle değil mi? Diyor ki Ömer Radıyallahu Anh ben merra bir şeyin minel mesacid kim diyor? Dimesinin yanından geçerken "Fa salah namaz vakti girdiyse felyusalli orada ne yapsın? Namaz kılsın. Ve illa Namaz vakti de girmediyse artık orada beklemesin ne yapsın? Yoluna devam etsin." Yani öyle bir şey yok. Ebi vesselam burada ne yapmış? Namaz kılmış. Bizler de buraya gidelim de buradan bir bereket bulmalı. Yani şimdi insanı bırakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam adam diyor ki şey ben kendi gözümle görüyordum Medine'de bulunduğum yıllarda şeyhi metresinde ve bir de plastik petrolden yapılmış plastik bardakla zemzem suyunu içiyor bıraktığı andan itibaren muridler koşuşup o pet şeyini yapıyorlar ceplerine koyup saklıyorlar. Kendi gözümle gördüm. Yani bunu bana başkası anlatmadı arkadaşlar biliyorum yani. Niye? Çünkü şeyhi o bardaktan su içmiş. O zaman onda ne var? Bereket var. Yani bunlar Ömer radıyallahu anh'ın fiilinde bu eylemine bakıldığında ne? Nerede? Ne diyor Ömer radıyallahu e? anh'ın Hacerul Esvet'le alakalı olarak? la alemu enneke Hacerul Ben biliyorum <ki> sen bir <gülüyor> tenf La tenfa'u ve la Fayda da vermezsin Zarar da vermezsin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seni öptüğünü görmeseydin, ben de seni ne yapmazdım diyor, öpmezdim. Bugün insanlar, hacılar ne yapıyor? hacer Esved'e, biz niye öperiz? Hayır olmak için mi? Hayır. Bereket olduğu için ondan. Onda bereket, onda bereket olduğu için mi? Hayır. Hayır olduğu için mi? Hayır. Ne için onu öperiz? Aleyhisselatü vesselam, öptüğü için. Diyor. Ama insanların çoğu bugün ne için öpüyor onu? Bereket, hayır için. Hatta bak adam böyle öpüyor, elini sürüyor, elini vücudunda sürüyor. Hatta ben geçen burada havaalanında hacı karşılamaya gittim. Hacı açtı iki ellerini, kadın teyze. Ellerini Hacı Ölesvede sürmüş ya. Avuçlarının içini gelene ne yaptırıyor? Öptürüyor. Niye? Çünkü Hacı de dokundu, ona sürdü. Bereket oraya geçti. Ondan sonra o bereket oradan nereye geçiyor? Efendim herkese geçiyor. Bütün Türkiye ne oluyor? Bereketleniyor. Anladık mı? bu. Yani bunu sebep olarak görmesi kişinin ne olur? Küçük şirk olur. Eğer bunu bu şekilde ittifak ediyorsa bu şekilde inanıyorsa küçük şirk olur. Peki ne zaman arkadaşlar büyük şirk olur? Mekke'nin müşriklerin yaptığı şeyi anlattık biraz önce. Onu öğrenirsek, idrak edersek ne zaman bereket talep etmenin büyük şirk, ne zaman küçük şirk olduğunu öğreniriz? Onlar bu putlara Allahu Teala'yı kendilerine yakınlaştırdığı putlara gidip bereket umuyorlardı ve bunların Allah katında kendilerine aracılar olduğuna ne yapıyorlardı? İnanç itikadı diyor. Bir kişi böyle derse şu falanca kabre gidelim de bizler için bereket hasıl olsun. Burada yatan bize Allah katında aracı olsun derse bu nedir arkadaşlar? Büyük şirktir. Abi insan gelmiş mescidinle bereyinin İtalyan mermerleri Tamam mı? Diyor ki ben biliyorum kardeşim Allah fayda verir zarar verir. Süreyim de bu da böyle egzamaya iyi gelsin. <gülüyor> Duydum iyi geliyormuş. Yer altından çıkıyor ya mermer. Hayırdır? Derse bu da ne olmuş olur arkadaşlar? Küçük şık olmuş olur anladın mı? Var. Böyle görüyorduk. Mesela İranlı Şii, Şiiler, ahmaklar. Şimdi geliyor orada böyle bir mermere dokunuyor. Arkasından pat bir kadın teyze var. Dokundu. Diye, niye dokundu? O dokundu. Ben ben de onun için dokundum. O <gülüyor> ne yaparsa o da ne yapıyor? Onu yapıyor. Bunları öğrendikten sonra şeyhin zikrettiği faydalı bilgilere geçebiliriz. Evet. Kitabı verelim sizlere. 1. Necm suresinin söz konusu ayetinin konuyu açıklayan tefsiri. Evet. Lat, menat, uzzâ. Bunların lat ne olduğunu, uzan'ın ne olduğunu, menat'ın ne olduğunu ne yaptık öğrendik. Evet. 2. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den istekte bulunan bu kimselerin talep ettikleri şeyin mahiyetinin ne olduğunu bilmek. Evet. 3 talep etmiş olsalar da bunu yapmamış olmaları. Onlar Aleyhisselatü Vesselam'dan talep ettiler. Elinden farkı açıkladık. ben müşrikler önce o ağacı tazim ediyorlardı. Onun yanında duruyorlardı ve ondan bereket umuyorlardı. Bu yeni sahabeler yani bize de bir ağaç olsun da bizde bir bereket hayır hasıl olsun niyetiyle diyor alimler istediler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hemen onları ne yaptı? Durdurdu. Diyor ki birçok alim onların bu konudaki cehaleti ne oldu? Onları dinden çıkmalarına engel oldu. Evet. Ve aynı zamanda onların zaten isteği Mekke'li müşriklerin o Hunen'deki müşriklerin isteğiyle aynı değildir diyor. Onların o ağaca vermiş olduğu kutsiyetten daha farklı bir şey vardı. Hayırlarım vardı o Evet. Dört. Böyle bir şeyi Allah'ın bunu seveceği düşüncesiyle ona yaklaşmayı umarak istemiş olmaları. Dedik yani? Birçok insan var ki amel yapıyor, bir fiil yapıyor, bir ibadette bulunuyor. Zannediyor ki Allah'a yakınlaştı. Yani Türkçe diyor ki uçtu uçacak. <gülüyor> Değil mi? Halbuki yani yerin dibine girmiş, şirkin içine boğulmuş tövbe etmediği takdirde kurtuluşu yok. Hangisi? Hangi söylediğiniz? O uçma bir ifade yani. Öyle bir şey yok. Yani hangi ifade? Ya, i̇badetin uçurması mı diyorsun yani? yani hani yok. Yani Türkçe'de uçtuğu şirak yani Allah'a yaklaştığı yaklaşırarak yani. o yani an. işte bu yaptığı şey, şey. niye ki? İbadetler insan Allah'a yakınlaştırır yani. Evet. Devam edelim. Daha ne? Evet. 5 onlar bile bu hususta cehalet sergilediklerine göre başkalarının cehaleti kaçınılmazdır. Yani cehalet derken hangileri sahabelerden Aleyhisselatü Vesselam'ın uzun sohbetinde bulunmuş, bunun yanında uzun yıllar geçirmiş olanların cehaleti yok buna Yeni Müslüman olmuş kişiler. Evet. 6- Altı... Onlar, sahabeler, başkaları için söz konusu olmayan tarzda gerçek ecir ve sevapla birlikte bağışlanma vadine nail kimselerdir. Allah-u Kur'an-ı Kerim'de sahabelerden öyle mahsediye ki radıyallahu anhüm ve radû Allah onlardan razı olmuştur, onlardan Allah'tan razı olmuştur. Onlardan fetihten önce iman edip infak edenle, fetihten sonra iman edip infak edenler bir olmaz. Yani onların fazileti Kur'an-ı gibi çok ayette zikredilmiş. Buna rağmen Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara bakın nasıl hitap ediyor. Evet. 7. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları bilmediklerinden dolayı mazur görmedi. Üstelik şu üç ifadesiyle yani mazur görmedi derken bazen diyor ki yani mazur görmedi yani onları onlar bilmiyorlar ee, demedi. Bilakis onları uyardı. Ama sonuçta diyor ki alimler onların yani bazı alimler Buradaki gösterdikleri, saygı dedikleri cehalet onlar için bir ne oldu? Özür oldu. Çünkü onlar bilmiyorlar. Evet. Yeni Müslüman olmuşlar. Evet. Üstelik şu üç ifadesiyle onları ağır bir şekilde yerdi. Allahu Ekber. Yine aynı yol. Sizden öncekilerin yolundan yürüyeceksiniz. Sekiz. Büyük önem taşıyan ve asıl anlaşılması istenilen husus ise şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların bu taleplerinin Hazreti Musa'ya bize de bir ilah yap diyen İsrailoğullarının talebiyle aynı olduğunu bildirmiştir. 9 Her ne kadar sahiplerin nezdinde küçük bir mesele gibi görünüp işin aslı kendilerine saklı kalmışsa da bunun ağaç, taş ve benzeri şeylerden bereket ummanın reddedilmesi la ilahe manasının bunu red edişinden dolayıdır. 10- evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz konusu istek karşısında vermiş olduğu cevap içeren hüküm üzerine yemin etmiştir. <gülüyor> Zira kendisi önemli bir maslahat gereği olmadıkça yemin etmezdi. 11- evet. Şirkin kapsamı içerisinde Küçük şirk İslam'dan çıkarmayan ve büyük şirk İslam'dan çıkaran olmak üzere iki tür yer almaktadır. Evet. Biz daha önce açıklamıştık. Büyük şirk ve küçük şirkin manası nedir? Arasındaki farklar nelerdir? Büyük şirk tövbe etmediği zaman sahibi nedir? Ebedi ternemdedir. Küçük şirk ise diyor ki birçok âlem nedir? Meşiyet dahilindedir. Allah dilerse affeder, dilerse olmaz. Evet. Bazı âlemlerde var ki küçük şirkinde ne gibi görüyor? Küçük, küçük şirk gibi görüyor. Evet. Onlar o şeyi işlemeyip talepte bulunmuş olmakla kaldıklarından bununla küçük şirkle dinden çıkmış olmadılar. Yani sahabeler ne yaptılar? Bir şey talep ettiler değil mi? Onu amel etmediler. Onu Onunla fiiliyata geçirmediler. Aleyhisselatü Vesselam buna hemen engel oldu. Ve onlar da dinden çıkıp mürted olmadılar. Öyle olsaydı yeniden İslam'a girmeleri için ne istenirdi onların? Onlardan Şarid seni. Evet. 12. Bizler küfürden yeni vazgeçmiş kimseler diklemeleri, başkalarının kendilerinin bilmeyip yanıldıkları o hususta habersiz olmadıklarını gösterir. Evet. 13. Zoruna gidip bundan hoşlanmayacak kimsenin zıddına da olsa şaşkınlık duyma karşılığında Allahu Ekber diyerek tekbir getirmek. Yani bizim Türkçe'de mesela Allah Allah diyoruz Halbuki ki allah Ekber demek daha uygun. Yani uygun olan, düzgün olan, doğru olan o. allah Allah'ın allah Ekber. Subhanallah. Evet. 14. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onlara büyük şirkin kapısını açacak kapıları ve ona ulaştıran yolları kapaması. Buna ne diyoruz? Seddu zerae, seddu zeri'a. Şirke götürecek yollarda ne yapılır? mesela İslam'ın ilk emrinde ilk geldiğinde kabirleri ziyaret etmek esaslanmış. Yani kabirleri ziyaret etmek niye yasak? Kabirleri ziyaret etmek şirk mi? Değil. Ama ne var? Şirke giden yol var. Onun için insanlar yeni dini öğreniyorlar. Ona engel olmak adına. Şimdi peygamber Aleyhisselam diyor ki: "La tusallu ila'l-qubur." Kabirlere doğru namaz kılmayın. Mesela ki Mehmet ben dese Kitab-ı şerhini belki de üç defa dinledim, okudum, ezberledim. Yani ben kabire doğru namaz kılsam da biliyorum ki namaz Allah için kılıyorlar. Dese bile ona kabire doğru namaz kılması caiz değildir, haramdır. Neden? Çünkü seddu zeriya, şirke götürecek ne var? Orada bir yol var. Evet. 15. Onların cahiliyeye mensup kimselere benzemekten sakındırılmaları. Evet. 16. Bazı durumlarda öğreticinin öfkelenmesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istek sahiplerine öfkelenmişti. Evet. Burada aleyhisselam yani öfkeleniyor. Allahu ekber. İl-Hassunen. Vellezhî nefsî biyedihî. ne diyor? Evet. 17. Şimdi ben de bundan sonra derse 9'dan sonra gelenlere kızacağım. Evet. 17. Yine aynı yol sözüyle işaret ettiği genel kaidenin insanoğlunun bildik alışkanlıklarını ifade edişi. Evet yani Aleyhisselatü Vesselam haber vermiş. Bir ümmet yemiş, bayılacak demiş. Onlar o Dab denilen çöl hayvanının deliğine ilgisi de gireceksiniz demiş. Yani bu denilen kaide, kural. İnsanlar ne yapacak? Gerek, ya şimdi bakıyorsun somaklarda dediğim gibi yani. 50 almış köpekle geziyor. <gülüyor> Nereden geldi? Var mıydı böyle bir şey? Yok dediğim işte kafirden Avrupa'dan şuradan gördü, özendi. Ya yani burada askeri ücretle çalışan paşoz adam bile <gülüyor> bakıyorsun ki yani orada filmde görüyor bir kafirin elinde köpeği almış gezdiriyor. O da ona özeniyor. Mahallede, çarşıda ondan yürümeye çalışıyor yani. Yani bu böyle bir şey çirkin. Bir de ne var? İbadetlerde var. Yani Hıristiyanlar, peygamberlerin İsa Aleyhisselam'ın yaş gününü kutluyor. İşte biz diye Peygamber'in Mevlüt kandilini yapmayalım? Kutlamayalım. Evet. Hicri yılbaşı geliyor işte. Yani madem onlar normal miladi yılbaşını kutluyor, biz de alternatif olarak ne yapalım? Hicri yılbaşını kutlayalım. Yani diyorum yani belki öyle bir zaman gelecek ki adamlar gelecekler o hayvanın deliğine bakacağız ki yani bu Ümmet'ten de girecek o dele insanlar yani madem bunlar girdi moda biz de girelim Mehmet. 18. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sizden öncekilerin yolundan yürüyeceksiniz. Sözünün sonrasında aynen haber verdiği gibi gerçekleşmiş olması peygamberliğin delili işaretlerden bir işarettir. Peygamberin aleyhissalatü vesselamın haber verici aynen gerçekleşmiş ve Müslümanlar maalesefle maalesef yani şekilleriyle, giyinişleriyle, oturuşlarıyla, kalkışlarıyla, yemek yişleriyle, ev adabıyla birçok şeyde neye benzemişler? Şahhındara benzemişler maalesef. Yani Allah bizi bundan korusun. 19. Kur'an'da Allahu Teala'nın Hristiyan ve Yahudileri yerdiği her sıfat o sıfata bürünmemiz halinde bizim de aynen kötüleneceğimizi gösterir. Yani alimler şunu diyor. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de zemmettiği, yerdiği, ve arsaydan bahsettiği ayetlere biz de çok dikkat etmeliyiz. Neden? Yani ümmet olarak çünkü bu ümmet ne olmuş? Ne haber vermiş bu ümmete? Siz de onlara ne yapacaksınız? Benzeyeceksiniz. Onlar Tevrat'ı tahrif etmiş. Bu ümmet içinden bu ümmete mensup olduğunu söyleyen Birçok grup Kur'an-ı Kerim'i ne yapmış? tarif etmiş, etmekte. Allah arşın üzerine istifa etti. Ettim diyor. O diyor ki hayır yani arşını ele geçirdi. Öyle değil mi? Allah diyor iki elimle yarattığıma, secde etmene engel olan şey nedir? Diyor ki yani kudretiyle. Bunlar hepsi tahrif. Yani Yahudilerin Allah haber verdi Kur'an-ı Kerim'de. Niye haber verdi? Yani sen de düşeceksin. Dikkat et. Düşme. Özellikle o ayetlere dikkatli okumak lazım o ayetleri. Evet. 20. ibadetlerin meşruluğunun sadece o ibadetin yapılması hakkındaki emre dayanacağı sahabe arasında kesin bir hüküm olarak bilinen bir husustur. Hı, yani sahabeler öyle kendilerinin güzel gördüğü ne zararı var? E, olsun dediği şeyleri böyle bir kayda kural yok yani onlarda. Bugün ise öyle değil mi? Adamın, ne zararı var? biz Mevlüt kandilini kutluyoruz. Yani ne oldu ki? Kötü bir şey mi yaptık? Peygamberin adını anıyoruz orada. Salavat getiriyoruz. Halbuki Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? ''Men amil amelen leyse aleyhi emruna avred.'' Kim bizim emrimiz olmayan bir işi işlerse, amel ederse, o nedir? Merduttur, reddolunmuştur. Bu kadar. Yani kendi kafana göre bir şey çıkaramazsın, uyduramazsın. Bizim mesela hacılar gidiyor şeye, Mekke'ye, hacca. Orada diyor ki, bu kütüphane var, burası Peygamber Aleyhisselatü eviymiş, doğduğu evmiş, bir bakıyorsun gitmiş sürünüyor. Çamaşır getiren var, affedersiniz, atlet, fiyot getiren, iç çamaşır getiren var. Sürüyorlar ki, Kabe'ye yahut da Mescid-i Peygamber Aleyhisselatü o kabrinin demelerine niye? Çocuklar da oluyormuş da, çocuklar, belki komik geliyorsa bizim arkadaşımızın amcası vardı, o getirmiş illa diyor ki, ya bunu süreceksiniz. Ya amca yapma etme, bu cahiz değil. Ya yani da Yok. Bana öyle davsettiler. Evet. Yine yukarıda geçen kıssada adeta kabir sorularına vurgu vardır. Rabb'in kim? sorusunun cevabına ilişkin belgeler açık ve bellidir. Peygamberin gayb haberlerini bildirmesi peygamberin kim? sorusunun cevabını belgeler. Yani burada Şeyh Rahimehullah İstimbat gücü çok güçlü. Yani bu hadisle ilgili kabirde sorulacak Mehmet üç tane soruyu ne yapıyor? Buradan çıkarıyor. Tamam mı? Yani bu hadiste öyle bir şey çıkar mı? Yani O işte çıkmaz gibi gözüküyor değil mi? Ama yani alim. Bu elif rahimahullah. Orayı bir daha oku Evet. Rabbin kim sorusunun cevabına ilişkin belgeler açık ve bellidir. Evet. Açık Rabbin kim? Evet. Peygamberin gayb haberlerini bildirmesi, peygamberin kim? Sorusunun cevabını belgeler. Demek ki böyle bir adam var, böyle bir kişi var. Gaybden haber veriyor. Böyle böyle olacaksınız diyor. Böyle böyle uyacaksınız. Yani bu o zaman kim? Peygamber yani. Allah ona gaybı bildiriyor. Evet. Bize de bir ilah yap. Sözünün geçtiği bölümde ise dinin ne? Sorusunun cevabına ilişkin belge vardır. Demek ilah nedir? Me'luhtur. İlah demek yani bize bir ihap, ibadet olunan bir ne yap? bir put yap, bir ilah yap yani. Demek ki ibadet yani bir din, bir din var. Yani. Evet. 21. Müşriklerin yolu kötülendiği gibi ehli kitap Yahudi ve Hristiyanlar tarafından izlenilen yolda kötülenmiştir. Evet. 22, yani bir... müşrikler Mekke'nin yolları ne kadar çirkinse ehli kitabın yolu da o kadar çirkin. 22. Bizler küfürden yeni vazgeçmiş kimselerdik. Sözünden anlaşıldığı üzere kalbi alışıla geldiği batıldan hakka yeni intikal eden kimse için kalbinde eski alış alışkanlıkların bir takım kalıntıları bulunmasından emin olmamak söz konusudur. Yani yeni tanıyan insanın her zaman için yani daveti bilen, tevhidiyeni öğrenen insanın eskiden gelen problemleri ne olabilir? Olabilir. Onun için çok sorması, çok okuması, alimlere çok müracaat etmesi gerekir. Özellikle tevhidle ilgili olan konularda babın şirk, şirkten endişe duyma, korkma, babını zikrettik, anlattık. Yani kendini kimse güvende hissetmemeli. Korkmalı, endişe duymalı. Bu şekilde günümüzdeki hafta inşallah Allah'tan gayrına Allah'tan başkasına kesilen kurbanla ilgili bir hükümler babını zikredeceğiz. Subhaneke Allahumme vehamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü